Şimdi zulmedici <gülüyor> olmasını, böylece geçtikten sonra cahilliğe gelelim. Şimdi cehil ilmin tam karşısında olan bir mahaldir. Eğer bir kimse cehalizini kabul etmezse, ilmin karşısına geçip de ilim talep etmez. Cehlini idrak ettiğinde, ilimsiz olduğunu idrak edecektir ve ilmet duyacaktır. Şimdi birinci manada bu, beşeriyet yönünden bu. Bu da bir üstünlüktür. Yani cehlini idrak etmesi, cahil olması ve bunu idrak etmesi bir üstünlüktür. Ama burada bahsettiği cahillik aslında bu değil. Şimdi, hani demin bahsettik ya, fiil alemi, esma alemi, sıfat alemi, zat alemi. Şimdi burada efal aleminde Şimdi birinci efal aleminde ilim sözü geçerli. Esma aleminde ilim sözü geçerli. Sıfat olan işler, bilgiler ilim yükü altında. Ama sıfat alemini geçtikten sonraki hakkın zatının aldığı isim ilim cehil ismini alıyor. Şimdi birinci boyutta ilim. İkinci boyutta esma aleminde yine ilim var. Üçüncü boyutta sıfat aleminde yine ilim boyutu var. Bura ne diyorlar? Aklı ilim bir ifadesi. Aklı cüz, Fiiller alemindeki aklın aldıysa aklı Esma alemindeki akıl, aklı kül. Sıfat alemindeki akıl, aklı evvel. Fakat zat alemine geçildiği zaman, burada aradaki aklın karşılığı ilimdir. Zat alemine geçildiği zaman bu ilim ve akıl düşer. Cehil On yeri olur. Yani cahil, bilgi cahil değil. Hı. Bizim anladığımız manada cahillik değil. İşte burada bahsettiği Hazretin zaten o gerçek cehildir. Ne diyorlar? Sorduklarında, ilmin ilmi nedir? İlmin ilmi cehildir cevabı veriyor. Yani ilmin üstünde olan halin aldığı at cehil. Niye cehildir? Çünkü artık orada varlıklar yok ki ilim denen bir şekle veya sebebe ihtiyaç olsun. Zat aleminde ilmin aldığı isim veya aklın aldığı isim cehildir. Yani orada hak, zat kendi varlığında, kendi olarak kendinde gizlenmiştir. Gizli olan bir şeyin de herhangi bir şeye dönük olarak ortaya çıkması ortaya çıkması da ilim gerektirdiğinden söz konusu olmadığı için kendi varlığındaki aldığı isim cehildir. İşte zalim ve cahil, cehil demesi bu iki kelimenin e, biz cehili karanlık olarak görürüz ya işte zalim zulmetme karanlıktır. O da karanlık ifadesiyle belirtilir. Bizim anladığımız beşeri yönde olan ifadeler değildir bunlar. Zalimlik ve cahillik salt varlığın kendi kendinde olması, ama hükmüyle, hani diyor ya, neredeydi? Bir karanlık yerdeydi, yani kendi varlığındaydı, ama dediği zaman salt yokluk hükmünde olan bir haldeydi. İşte bu, bütün ilimlere kaynak olan ana kaynak durumundadır buradaki cehil sözüyle belirtilmek istenen ifade. Yani zat boyutunu buradan anlatıyor. İşte, İnsan öyle bir varlık ki zat boyutunu karşılığı olan bir varlıktır. Ancak zat boyutu diye cehil diye belirtilen, belirtilmek istenen, ifade edilen o halin yaşantısı insanda ancak meydana çıkar. İşte insan öyle bir varlıktır ki bunu yansıtacak güçtedir demek istiyor ayet-i kerimede. Yani biz bir taraftan zalim ve cahildir derken zulmedici, eziyet edici ve bilgisizdir hükmüyle bunu düşünürüz. Fakat bu gerçek zalimlik ve cahillik hükmü âmâ haline yani zatın tam zat haline getirilip de karşılaştığı zaman onu idrak edecek durumda. Mertebe yani oraya kadar yükselmesi mümkün olan, imkan dairinde olan bir varlık, bir mertebe olarak düşünülür gerçekte. İşte bunları anlayamaması, veya bunları anlamaktan geri kalması, bu çalışmayı ortaya koymaması, kendi nefsine zulmetmesidir. Bundan büyük zulüm de olmaz. Yani Kendinin ne olduğunu idrak edemediğinde kişi muhakkak da zulüm içerisindedir. Hem yani de bu zulmü öz nefsine yapmaktadır. İşte onu düşünüyor ya, Zalimlik ve cahillik nurun zıttıdır ama nurun zuhuruna tam mazhardır. Yani gerçek varlığın ortaya çıkmasına tam mazhardır. Hani bir başka ayette diyordu ya. Hasim-i Mübeyyin. insan Allah'a muhakkak bir hasım oldu. Hasım dediğimiz zaman biz ne anlarız? düşmanlık, kavga edici falan. Ama... Siz şimdi durup dururken üç yaşında bir çocukla hasım olur musunuz? Size ne kadar kötülük yaparsa yapsın, yani onu hasım yerine koyar mısınız? Şimdi diyelim ki Avrupa'nın en e, yüksek futbol takımı gelir de bizim karsın, Polansın bilmiyorum neresindeki köy takımıyla oyun oynar mı? Asla yapmaz. fazla Evet. Yapmaz ki. Çok güzel görün seni. Şey. Evet. Onun kendine gerçek hasım olabilmesi için en az kendi düzeyinde bir ilim ve bilgi sahibi bir varlık olacak ki sanatını ortaya koyabilsin. Dolayısıyla öteki de sanatını ortaya koysun tabii. Işte açık bir muhasım oldu demesi benimle eş değerdir demek istiyor. Çünkü ben zaten başkasıyla muhasım olmak diyor. Yani muhatap En büyük bir sefer. Için. Ha işte, kendi vasıflarının insanda zuhura çıkması dolayısıyla ne büyük taltif vardır bu ayetlerde. Ama biz meseleye hep alttan baktığımız için belirli, kesinleşmiş, şartlanmış ifadelerle değerlendirmeye kalktığımız için ne olduğundan haberimiz yok. Ne olduğumuzdan haberimiz yok. İşte onun için Kur'an'ı ancak zat ehli kimseler Allah'a aynanın bir yüzü bulanık olursa insan öbür yüzünde görünür eğer aynanın bir yüzü bulanık olursa insan öbür yüzünde görünür eğer sen kendini madde yapılı bir insan zannediyorsan o yüzün bulanıktır Orada kendini göremezsin. Ama gerçekten kendini araştırma yolundaysan eğer aynan aydınlıktır. Korkma, bir şey olmaz. Çünkü aynan aydınlık zaten, onun kararması mümkün değil. Karartan biz oluyoruz. Neden? Kendimize bir beşeriyet, benlik vermek suretiyle aynanın karşısına geçiriyoruz ve gelenleri yansıtamaz hale geliyor. Kendimizi çektiğimiz zaman aynanın karşısında, önünden yani o zaman oraya hakkın nuru buluyor. o biz kendimizin nuru oluyor. Dolayısıyla kendi kendimizi seyrediyoruz. Güneşin nuru dördüncü kat gökten yalnız yeryüzüne toprağa vurur. Meleklerin ibadet ettikleri Tanrı aksi sensin. O yüzden sana secde ettiler. Devir, hani, dedi ki bazı mertebeler var. Meleklerin meydana geldiği mertebe isimler alemidir. Yani melek, meleklerin babası isimlerdir. Yani bizim, oraya, kadar ya, oraya kadar çıkabilirler. İşte onun için Cebrail aleyhisselam yanarsan ben yanar, yanayım dedi. Çünkü meleklik düzeyi orasıydı. Oradan yukarıya çıkmasının kısmı değil. Ana varlığı orada çünkü. Ama Aziz Peygamber'in varlığı, aklı evvelden, hakikati Muhammed'den geldiği için yanarsam ben yanayım dedi. Yanmaz mı çünkü biliyor zaten ya Becad'ı. Evet, bildiği için de biliyoruz yani. İşte, <gülüyor> oraya kadar çıkıyor, hatta sıfatı da geçiyor, zat alemine kadar geliyor. İşte, dolayısıyla, bunlar sadece Aziz Peygamber'e has olan haller değil. Yani. Anlatılması istenen meseleler bunlar. Hazreti Peygamber de bunlar bir öz, zübde olarak, numune olarak meydana getirilir. Siz benim ümmetimsiniz, benim yaptığımı yapın demiyor mu? Dolayısıyla e, bu, bu umkanlar sizde de var demek istiyor. İşte Ümmet i Muhammed'in ileri derecede olmasının sebepleri bunlar. Sırları, gerçekleri bunlar. Başka bir Peygamber bunu söylemesi mümkün değil. Söyleyemediği için söylenmedi zaten. <gülüyor> Olmadı. Söyleyebildiği için o söyledi. Ve de bize yolu açtı bu şekilde. İşte hatta bu ademlikle başlıyor. Bak, nereden nereye? Şimdi ümmeti bırakalım bir tarafa. Yani ümmeti Muhammed vasfını, özelliğini yani o müthiş ee, Hassı bir tarafa bırakalım, Ademlikten bahsedelim yani, Adem aleyhisselam'a dönelim. Ademlik neydi? Kendi varlığının hakkın varlığı olduğunu madde olarak müşahede etme. Yani fiil aleminde hakkın varlığının kendi varlığı olduğunu idrak etme. İşte bu idrake gelmedikçe kimse ismi Ahmet olsun, Efendim Mehmet olsun, Müslüman olsun, daha henüz gerçek iman sınırına ayak atmış değildir. Yaptığı işler taklididir. İmanı vardır ama taklittir Gerçek iman değildir. Ama geçerli mi? Geçerli. Ayrı dağ var. Bizim davamız değil. Bizim davamız kendinizi idrak etmek. Allah'a bak şu kısacık ömrümüz içerisinde. İşte insan silsileyi takip edebilmesi için evvela başa gelmesi lazım. Başın, başlangıcın ne olduğunu bilecek ki neticeye doğru gitsin. İşte bizim de başlamamız Adem'liktir. Yani Adem'le başlayacak. Nasıl ki insanlık tarihi Ademle başlıyor. Ondan evvel de insanlar vardı ama idrak kapasiteleri olmadığı için insan hükmünde değillerdi. Yani insan özelliğine ilk sahip olan varlık Adem olduğu için ona ilk insan dendi. İşte biz de kendimizi idrak ettiğimizde Ademlik hükmüne gireriz. Ademlik hükmüne girdiğimiz anda melekler bize secde eder. Nasıl ki o gün Adem'e secde ettiler, evet. işte açık ifadesi budur. Adem bunu unuttu, nefsine zulmettim dedi. Yani kendi hakkani vasıflarını unuttu, beşeriyetine düştü, beşeriyetine döndü. Ve de neticede, Rab ben nefsine zulmettim diye bunu idrakin neticesinde bu sözü söyledi. İşte biz de kendimizi idrak eder, yaşantımızı o şekilde sürdürürsek, bizle ilgili olan bütün meleki kuvvetler bize tabi olur. Bu meleki kuvvetler derken şeytanlar da bunun içerisindedir. Şeytan da bir kuvvettir çünkü. Gerek müsbet gerek menfi kuvvetler bize secde ederler. Çünkü bizde hakkın zatı var, hakkın varlığı var. Yani hakkın varlığı derken daha üst boyuttan gelen imkanlar var bizde. Melekler ise bir alt boyuttan olduğu için ister istemez secde edecektir. Adem'e da da işte Adem e secde etmedi mi melekler? Secde etmeyen bir şey vardı. İblis, iblis vardı. Şimdi onun detayına girmeyelim. Bu iblis de bizim eskiden kendimizi var zannettiğimiz bilgimizdir. Ferdi benliğimizdir. Melekler daha edil oldukları için hemen kabul ediyorlar. Senin varlığın hakkın varlığıdır diye kabul ediyorlar. Fakat kişinin kendi benliği yani nefsaniyeti bu işi kolay kolay hazmedemiyor. Yok diyor. sen hak yok. Kendi kendinde olan hadise bunlar. Başka tarafta olan işler değil. Şimdi zaman gelir tamam ben hakkım der kişi. Fakat bir taraftan da benliği, nefsaniyeti... Saltanatı elinden gidecek diye, hayır sen değilsin der, kafayı kaldır Kendi içinden bir başka güç. İşte olmuşun insan İnsan Öyle bir Mahal ki yani Oyun mahalli ki, ne oyunlar oynanıyor içerimizde, içerilerimizde. İşte Hangi oyuncular içimize dolarsa Sahneyi onlar kapıyorlar. Paçayı kaptırıyoruz onlara, ömür boyu giderse gidiyor buluş böyle. Ama hak oyuncularını içeriye koyarsak o zaman hakkani oyun oynanıyor bizde işte. Aleme gelmekten baksa zaten hak oyunu da Ne Yol yöneticide o nefis ancak İbrahim aleyhisselam idrakine ve düzeyine geldiği zaman o da seçleyedi. İblis. İblis dediğimiz varlık, hani Adem'e secde etmeyen iblis, kişi İbrahim Aleyhisselam düzeyine geldiği zaman, o da ona secde ediyor. Nasıl secde ediyor? İşte nefsin ateşi yakmıyor artık. Yani onun üstünde hükmü yürümüyor. Nasıl İbrahim Aleyhisselam ateşe attılar, o ateş, onun nefsi bir bakıma, Nemrud'un ateşi ama, evet. Onun nefsinin ateşiydi. Ne oldu ona? O nefsi yerinde kullanması dolayısıyla nefsin özelliğini gerçekten bilmesi dolayısıyla sen bana bir şey yapamazsın diye atıldığında üzülmedi hiç. Çünkü ateşin gerçek vasfını biliyordu yani. Ateşin kaynağını biliyordu. Bir başka ifadeyle hangi isimden kaynaklandığını biliyordu ateşin yani ateşin kendi başına bir varlığı olmadığını, ateşi meydana getiren bir ismin olduğunu, o ismin de sahibi olduğunu bilerek ateşin içine gitti. Gerçekten de işte biz de aynı şeyi yaşasak, yemin ederek söylüyorum ki bizi de ateş yaparız. Mümkün değil, <gülüyor> yakamaz suyu. Çünkü ateş senin emrinde nasıl yakarsın? Yani ateşin gerçeğini idrak <gülüyor> ettiğinde, <gülüyor> <gülüyor> kudret sahibi sen oluyorsun. Sen kendi varlığını bilmediğin için o ateş kudretini kudret sahibinden alıp senin üstünde hüküm sürdürüyor, kullanıyor. Ama gerçek kudret sahibinin kendin olduğunu idrak ettiğinde sana başka bir kudret, herhangi bir şey zarar verebilir, veremez. İşte ne oluyor o ateş bu sefer? onun gerçeğini idrak etmek suretiyle gül bahçesi oluyor ona. Yani o ateş denilen nefsin sana öyle faydalı bir şey oluyor ki demelisin. Çünkü nefs denilen şey zaten gerçek varlığın hükmüne bürünüyor. Gerçek kimliğin üstüne bürünüyor. O halde o gül bahçesi olmaz da gülşenin razı olmaz da ne olur? <gülüyor> Her tenin, her tenin canı sende. Her şey sana bağlı. Ondan dolayı her şey sana tabi. Çünkü her şeyin canı senin bedeninde gizli. İşte her tenin canı sende. Ten diye gördüğünüz bu bütün varlıkların özü, gerçeği, Hakikat-ı meydana geldiğinde, e sen de hakikat Muhammed'in varlığı olduğundan, hepsi sende. Yani canı sende. Teni de sende. Ancak bu dış görünüşle ayrı ayrıymış gibi görürüz. Ha, özümüzdendir Dışarıya düşünüyoruz. Ama aslında canı da sende, teni de sende. İşte bunun için her şey sana tabi. İşte İbrahim Aleyhisselam, <gülüyor> Ateşteki varlığın kendinden olduğunu idrak ettiğinde korkmadı. Melekler bunun farkında olmadıkları için, o mancınıkla atılırken, Ya İbrahim, Cebrail Selam geldi o anda, o kısa sürede, o 3-5 saniye içerisinde, <gülüyor> melek işe meleklik yüzeyinden baktığı için, Emret dedi, şurasını ortadan kaldırayım hemen. Yani ateşi buradan alıp götüreyim. Yahu seni kurtarayım buradan yani, mancırlıktan alayım seni dedi. Düşme ateşin içine. Yok dedi, ben senden bir şey istemem. İstersem ancak haktan isterim. Ondan da bir şey istemem çünkü o benim halimi biliyor. Burada ne vaziyette olduğumu biliyor zaten diyor yani. Benden daha iyi biliyor diyor. Yani benim beşeriyetimden, benim varlığımı daha iyi biliyor diyor. Arkadan Azra selam geliyor. <Gülüyor> ''Ya İbrahim, emret, şunların hepsinin canını alayım şu anda. memurunun da, askerlerin de, sülalesinde hepsinin canını alayım. Yok, senden de bir şey istemem.'' diyor. ''Ben istersem, Rabbim'den isterim.'' Ona da aynı şeyi söylüyor. Ama ben öyle bir yere tevekkül ettim ki, o benim halim benden daha iyi bilecek. Arkadan işte, Miki Aleyhisselam geliyor, rüzgarları uçurayım, söndüreyim burasını, diğer, diğer melek geliyor. Dördüne de aynı cevabı veriyor. Neden? Çünkü meleklerin esma düzeyinden kaynaklandığını biliyor zaten. E kendisinin daha üst düzeyden meydana geldiğini de idrak ettiği için ne olur bu sefer? Eğer meleklerden bir şey istemiş olsa, düğün düşecek, yani kendi merdebesinden düşecek. Haktan dahil olduğunu ortaya koymuş olacak. Dolayısıyla sizden bir şey istemem diyor. İşte bu idrakin neticesinde, bu yaşantının neticesinde gül bahçesi oluyor işte. Bizler de eğer gerçekten bunları idrak edersek, gül bahçeleri hepimizin içinde açılır. Hani Sadi'nin <gülüyor> her sabah yeni bir güller açarmış ya kabrinde, her sabah değil her an yeni güller açar. Örbe diyerek, Şimdi söylediğinizde her zaman Şimdi şey <gülüyor> Şimdi tövbe edecek şey, <gülüyor> şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü her şeyin canı senin bedeninde gizli. İşte biz kendimiz zannıyoruz ki beden olarak sadece şu elli, altmış, yüz kilo ağırlığında bir beden. Halbuki bedenden kastı bütün alemlerin varlığı tek bedendir zaten. O da tek hürriyet, tek kimlik, tek varlıktır. O varlık da senin varlığından başkası değil. Sen alemin içisin, ruhusun. Ondan dolayı da alemin merkezisin. Kendini bil. Sen canın da canısın. Sen alemin içisin, ruhusun. <gülüyor> Derken... Şu gördüğün madde varlığı meydana getiren genel güç sensin demek istiyor. Yani bu alemin varlığı insanı kamil olması dolayısıyla o da senin varlığın olman dolayısıyla senin meydana getirdiğin yani özü ve içi olarak sen bu alemin özüsün diyor. Yalnız burada özüsün derken bizim anladığımız manada yani Şurada radyo var da, radyonun özü içi ceryandır, o onu harekete getiriyor şekliyle değil. Düşünelim bir kardan adam, buzdan adam düşünelim. Buz diyor ki, benim özüm sudur diyor. Ha, ne oluyor şimdi özüm derken, onu meydana getiren ana malzeme, ana bağlı. Özüm sağında, solunda, kalbinde, göğsünde, elinde, ayağında, aklında değil bütün vücudunun organlarına sırayet etmiş ve onu meydana getirmiş olarak düşünmek gerekiyor. Varlığın özü derken nasıl ki buz olan heykelin her tarafı sudan meydana gelmiş, su onu meydana getirmiş ama terkip değişikliğiyle buz hükmünü almış. Yani Özü derken bir tarafında olan, tek bir yerde olan bir öz şeklinde göz gibi, kulak gibi, kalp gibi olan bir öz değil. Bütünüyle birlikte varlığını meydana getiren özü içi diyor. İşte bizde hakikat-i Muhammediye varlığı bizde olmamız dolayısıyla bu sözü kullanabiliyor ancak. Yani o yönden alemler sen, senin varlığıyla meydana geldiğinden alemlerin özü sensin diyor. Yani nurusun derken, içisin, ruhusun derken, nur dediği, ruh dediği, nur dediği, Cenab-ı Hakk'ın esmasından bir esmadır. Esma-ı bir esmadır. İşte nur ismi bütün alemde saridir ve sen de o nurdan başkası değilsin diyor. İşte bunun için alemin merkezisin <gülüyor> Şimdi alemin merkezisin derken, bütün bu yuvarlak alem yahut elips yahut yassı alem neyse bilinmeyen sınırı hesabı edilen bir alem. Onun ortasında, merkez diye bir yer var da sen oradasın da diğer yerleri senin etrafında dönüyor değil. Hangi mertebede, hangi vasıfta, hangi düzeyde, hangi fiilde, hangi varlıkta olursan, olursa olsun, sen onun öncüsün, merkezisin demek istiyor. Dilersin, oradan zuhur edersin. Dilersin, buradan zuhur edersin. Dilersin, diğer yerden zuhur edersin. Dilersin, hepsinden zuhur edersin. Dilersin, hiçbirinden zuhur etmezsin. Neticede, her yerden zuhur edebilme kabiliyetine sahip olman dolayısıyla Nazır evet, isminin bu, ifadesi bu işte. Her yerde... merkezsin, diyor yani. Ne, nerede gerekiyorsa orada onu meydana çıkartırsın onun merkezisin. Aslında çok müthiş. Yani, ben, Tayyip mekanda girer, bulunduğun yerde evet. zor çıkmakta girer. Evet. Yani senin için sınır yok artık. Evet, evet. yani, Merkez derken dünya merkezi, ahiret merkezi, güneş merkezi, ay merkezi değil. Sen alemin merkezisin yani. Alem denen bu varlığın her yerinde mevcutsun gayrasında. Kendini bil. İşte böyle kendini bil. Yani sen canın da canısın. Yani alemlerde ruh var, can var. Hani diyorsun ya işte o ruhu da canı da meydana getiren sensin diyor. Çünkü ruh denilen şeyde, esma aleminde meydana geliyor. İsimler aleminde meydana geliyor, sıfat aleminde. Bu aklı evvelde bu da Orada Salt, kendini bilme var. Yani kendini kendi olarak bilme var. Sonra geliş yok, yönüyle değil. Dolayısıyla ruh denilen, melek, melek denilen şeyler esma aleminde. Yani madde alemine doğru, inişte diyelim biz. gelen varlıklar. Ama işte bunlar senden meydana geldiğinde yani insani kamilin varlığından meydana geldiğinde sen ruhun da ruhu yani. Canın da canısın. Diyor. Şimdi biz kendimizi iki yapılı olarak biliyoruz değil mi? Bir bedenimiz var, bir ruhumuz var deriz. Bedenimiz zaten izazi bedendir. Yani isimlendirilmiş bir bedendir. Bunun biraz ilerisinden geçeriz. Ruhumuz var deriz. Bu ruhumuz dahi izafi bir ruhtur. İsimlendirilmiş bir ruhtur. Yani Hasan'a, Hüseyin'e mal edilen bir ruhtur. İşte bu maddeyi de, bu ruhu da meydana getiren esas varlıksın sen diyor. İşte bu varlığı kişinin hiçbir kayda girmez. Ruh da kayda girer, ceset de kayda girer. Ama ruhu da, cesedi de meydana getiren o güç, kayda girmek, o sınırsındır. İşte merkezisin dediği bundan bahsediyor. İşte bunun bir tanesi e, şeriat hükmüdür. Birisi tarikat hükmü, birisi hakikat hükmüdür. Maddeyle ilgili olan şeriat ismini alır. Ruhla ilgili olan tarikat ismini alır. Gerçek varlıkla ilgili olan da hakikat düzeyindeki ismi alır. Yürek, bedenin sol tarafındadır. Onun için senin vurdun da dünyanın kuzey bölgesinin mamur olan dörtte bir bölümündedir. Akıl ve can alemi senin sermayen. Yer gök, senin ziynetin. Evet. Akıl ve can alemi dediğim, yani candan kasıt bu da hayattır. Nur'dur, ruhtur. Akıl da aklı evveldir. Burada bahsettiği gerçek akıl. Aklı evvel. Aklı kül, aklı diye hani aklın gelişi var ya. İşte bu akıl ve can alemi senin sermayendir. Yani senin ana varlığındır. Bundan meydana geliyor bunların hepsi. Yer gök ise senin zinetin. yani aklının meydana getirdiği ve gücünün meydana getirdiği bu varlıklar senin süsündür diyor. Hani bir insan kulağına bir tüpe takar, yerdanlık takar, Klasik onun süsleridir bu. İşte bu göklerdeki görmüş olduğun varlıklar yer gök ve içerisindekiler senin elini ayağına taktığın süslerin gibidir ki. Çünkü bütün bu alemi meydana getiren bir kuvvet, bir büyüklükte bir varlık düşünelim. Tabii ki birini koluna birini eline takmış gibi yani suretlendirerek söylüyoruz ama bunu demek istiyor. Senin bunlar süsündür diyor. Hani diyor ya biz kandilleri gökdüzü evet. süs olarak astık demesi bunu da işte içine alıyor. Ağızlarımıza göklerde, ağızlarımıza göklerde evet. süs oluyor. <gülüyor> varlığın ta kendisi olan o yokluğa bak. Zahiri varlığın aşağı ise de sen hakikatteki yüceliğini gör. Tamam, işte. Varlığın ta kendisi olan o yokluğa bak. İşte demin hani Zaluman Cebula dediği, cehil olarak belirtildiği şey tam yokluk hükmüdür. Şimdi yokluğu iki türlü ifade etmemiz gerekiyor. Bir tanesi, ilk yani birinci yokluk, kişinin kendi varlığının ortadan kalkmış olması. Yani evvelce Hasan, Hüseyin, Recai, Mehmet falan diye bildiği, kendine hastanettiği varlığın ortadan kalkması yok olması. Yani, yani onun diye şekliyle evet. tamam. tamam. Onun ortadan kalkması. Ne oluyor bu sefer? Varlığın kendisi onun o var. Kendi yokluğunu yani bu birinci yokluk fiil aleminlik yok. Kendi yokluğunu idrak ettiğinde ne oluyor? Varlığın da kendisi ortaya çıkıyor. Yani hat o mahalde tamamen kül olarak meydana çıkıyor. Bu birinci yol. Anlatabildim mi? Evvelce kendimize izafi olarak verdiğimiz benliğin ortadan kalkması dolayısıyla boş kalan yere bir şey dolacaktır. Işte dolan boşalan bir şey yok aslında. Evet. Yani bu aklımızın köşesinde olan İbadeyi işler. Tabii. getirmek da, Yani kendi şuurumuzda olan evet. işler. Biz vardık da evvelce, şimdi yokuz, işte yerine hak geldi. Aslında biz zaten yoktuk. Ama zannediyorduk kendimizi var. Dolayısıyla bu kalktı. Zannediyoruz aslında ne gelen var, ne giden var. Sadece düşüncemizde bir değişiklik var. Başka hiçbir şey yok. Olan yine hak zaten. Hakkın dışında bir şey yok. İşte burada beşeri yokluğumuzu idrak ettiğimizde gerçek varlık ortaya çıkıyor. Bu birinci etapta. Değerinde, <gülüyor> varlığın ta kendisi olan o yokluğa bir bak. Şimdi, hak, insan ismiyle, hak ismiyle bir varlık ortaya getirmiş, kendini ayırmış, hak olarak, insan olarak, Nisan Kamil olarak bir varlık ortaya getirmiş. Şimdi varlığın yokluğu diye bahsedilirken, varlık tamamen ortadan kalkacak da hak meydana çıkacak değil. Varlığa verilen o isim yoktan var olmuştur. Yoktan gelmiştir. İsim perdesi nasıl ki evela beşeriyetimizdeki isim perdesi ortadan kalktıktan sonra hakkın kendisi geniş manada, alemlerde meydanda olur. İşte onu demek istiyorum. Varlığın ta kendisi olan o yokluğa var. İsimleri ortadan kaldırdığımız zaman yok olan varlık değil, isimlerdir. Yani isimler sonradan meydana getirilmiştir. Ev demişiz, eşya demişiz, varlık demişiz, insan kamil demişiz. İsimleri gerçek varlık olarak kabul kabullenmiştir neticede. İşte bu düşüncelerin ortadan kalkması, isimlerin ortadan kalkması neticesinde gerçek varlık ki o da haktır. Hak ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla bu ifade yerine gelir. Varlığın ta kendisi olan o yokluk. Yani isimler ortadan kalktığı zaman varlık salt olarak hakkın varlığından başka bir varlık kalmaz ki varlığın ta kendisidir isimler ortadan kalkınca, yani yok olan isimler ortadan kalkınca var zannettiğimiz isimler varlığın ta kendisi kalır. Zahiri varlığın aşağı ise de sen hakikatteki yüceliğini gör. Yani zahirdeki olan varlığın dedim bahsettiğimiz gibi aşağıda görünüyor ise de sen hakikatteki olan yüce haline bak, diyor. Yani ikinci pasajda anlattığımız hali yaşadığım yani alemlerde isimlere takılıp da isim perdesinde kalmak demek istiyor. Tam on bin tane tabii kuvvetim var. Az söylemiş ama işte bu kadar söylemiş. İradi kuvvetlerin sayıya sığmaz yani. Bu bedenin de ve genel varlıkta en az 10 bin tane tabii kuvvetin var yani günlük işlerde çalıştığın farkında bile olmayarak kullandığın tabii kuvvetlerin var on binlerce iradi kuvvetlerin ise sayıya sığmaz yani murad ettiğin irade ettiğin kuvvetler ise sayıya sığmaz diyor çünkü onun bir ismi de kudret evet. değil mi bir evet. ismi de irade bir ismi de irade ve kudret sıfatlarından o kuvvetlerin her biri uzuvlarından damar ve sinirlerinden ibaret olan aletlerle zuhur eder işte birimsel olarak bu kuvvetler damarlarında sinirlerinden vasıta olarak zuhura gelir diyor. Düşünürsün irade olarak, elini kaldırmak gerektiği yerde kaldırırsın. İşte bu damarların, sinirlerin, kan dolaşımının verdiği bir güçtür. Bu fiziksel, bedensel olarak böyle olduğu gibi geniş alemde de dilediğini o varlıktan meydana çıkartırsın. Mesela güneşi meydana getirirsin, oradan hayatı yayarsın, yeryüzünü, aleme, diyor. Doktorlar bile insanı teşhiste aciz olmuş,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 aramakta, evet. hakka doğru yürümekte, onu aramakta. işte bu azanın, bu damarların, bu sinirlerin her birine Tanrı'nın hususi bir tecellisi var. Eğer <gülüyor> her birine özel bir tecelli, özel bir bilgi verilmemiş olsa bu uzuvlarımız, bizde çalışan bu uzuvlarımız karışık işler yaparlar. Değil mi? Yine bir evet. sistem çalışıyor ki, akıl alacak gibi değil yani. Bu sistemin içerisindeki çalışan sistem akıl alacak gibi değil. İşte demek ki hak bunlara özel bir tecellide yani özel bilgi vermiş. Her bir özre, aklı olarak, akıl olarak kendi görevini yerine getiriyor. Ve diğerlerine bağlantılı olarak görevini yerine getiriyor. Yani vücudumuzun her bir zerresi akıldan ibaret vücudumuzun böyle olduğu gibi bütün aleminde her zerresi akıldan ibarettir. İşte buna zerreye e, yahut varlıklara izaf eden söylendiği zaman aklı cüz alır. Ama genel manada kullanıldığı zaman bunlar aklı kül hükmü alır. İşte bizde de beynimiz aklı küldür. Organlarımız yani bedenimizdeki hücrelerin aldığı isim de aklı cüzdür. Aklı yani askerler gibi bulunduğu mahalde görevini yerine getirir ve o görevini yerine getirirken mutlak bir akıl ile görevini yerine getirir ve bizim aklı kül olarak dahi idrak edemeyeceğimiz şekilde o aklı cüzde akıl vardır. Mesela karaciğerde nasıl bir akıl vardır ki oradaki protonları, şekerli maddeleri, yağlı maddeleri bulup ayırıp taslif etmektedirler biz bu aklımızda onu yapamayız. Ya aklı dediğimiz o küçücük akıl zerreciklerde bulunan akıl, bunları bizden çok daha iyi idrak ediyor, biliyor, görevini yerine getiriyor ve istirahate çekiliyor. Ama ne yazık ki biz onlara istirahat tanımıyoruz. <gülüyor> Devamlı çalıştırıyoruz. <gülüyor> Devamlı çalıştırıyoruz. <gülüyor> işte hakkın özel bir tecellisi, özel bir tahsisi olmasa hangi bir varlık düzgün şeyini sürdürebilir, yaşamını ve görevini sürdürebilir? İşte bir küçücük hücrede bu kadar muazzam bir akıl yatıyor, var ise bizim beynimizde olan 50 milyar civarındaki hücrelerde nasıl bir akıl vardır ki biz bunu uykuyla geçmiyoruz, kapatıp geçmiyoruz, basit şeylerle kullanıyoruz? Bundan daha büyük bir dönüm yok mu? İşte, daha bir zulüm olur. İşte, bu çalışmalardan bakacak. Akıl boyutunu genişletmek. Aklı külle, aklı külden de, aklı evvele doğru seyran edin. Çünkü, ana varlığımız orası. Hani Mevlana diyor ya, Meslevi'nin başında, bir işte yani, dinle. Dinle nahi, çünkü şikayet etme de, şikayet eden kim? Bizim içimizdeki gerçek nefsimiz, gerçek varlığımız bizden şikayette yani zahirimizden şikayette, bana diyorsunuz diyor. <gülüyor> Ayrılıklardan firak etmede, neden ayrılık? Ayrılık senin zannında diyor işte, bu zannını kaldır da ayrılık hükmü oradan kalksın, kendini ayrı bir varlık zannetmek suretiyle ayrı görüyorsun. Ayrı gördüğünde kendine zulmediyorsun işte. Ne diyor? Beni kamışlıktan kestiler. Yani vatanından kestiler. Bu dünyaya getirdiler. İşte yedi delik açtılar. Üflediler. Bu bendeki diyor, üflenen hava değil, yel değil, ateştir, ateş diyor bu. İşte. Bunlar yoksa bu ateş. Ya ölsün diyor yani. Ölsün. Kimde yapsa bu ateş, ölsün diyor. Çünkü ne oluyor o zaman? Tamamen benlik, nefsaniyet, o ateşi kaplamış, püllenmiş olur, yok oluyor. Zaten o madde hükmündedir. Var, değil. var değildir. İşte aklı evvelden gelmemiz dolayısıyla beni kamışlıktan kestiler demesi, aklı evvelden dünyaya getirdiler. İşte, Sıla-i rahim yapın diyor Hazreti Peygamber, sıla rahim, devamlı sıla rahim yapın, sıhat bulursunuz diyor. Biz ki biz Anadolu'nun bir köyünden evet. geldik, ya Trakya'da ya Böderistan'dan evet. geldik. Oraya gidelim de eski yerlerimizi gezelim, görelim, hatırlayalım. Çok hatırlarsın da oralarda, çok <gülüyor> gezersin o nazikırlarda. Sıla-i Rahim dedi, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahme rücu etmek, dönmektir. İşte onun için, Demin de bahsedildi yani ya, hakkın varlığı her zerrede tam ve kemaliyle mevcut. Eğer öyle olmazsa zaten bu kadar ince hesaplar, o öcreler, e, atom çekirdekleri karma karışık olur. Yani alem bir anda paramparça olur, patlar gider. Çünkü her güç kendindekini ortaya koyacaktır, e, sınırsız olarak, kontrolsüz olarak ortaya koyacaktır olayısıyla bugünkü hayatın devamı mümkün olmuyacaktır. Her birinin zuhuru bir isimden ibaret. İşte ne zuhur ediyorsa orada o ismin bilgisi ve hükmü altında, tasarrufu altında meydana geliyor. Yani 99 esma ve diğer sonsuz olan isimlerinin madde aleminde zuhura çıkması neticesinde bu kontrol devam ediyor. Yine de o ada varıp ulaşmada, şimdi o ismin zuhuru madde olarak meydana geliyor, fakat meydana geldiğinden kendindeki mananın tekrar manaya dönüşmesini istiyor, yani aslına dönmek istiyor. Şimdi Mevlana'nın belirttiği kamışlıktan peri evet. beli kestiler, vatanını arzu eder diye istemesi, hangi isimden kaynaklanmışsa bir varlık onu istiyor. Ama biz isimden kaynaklanmadık. Bizim işimiz farklı burada. Biz hakkın zatından kaynaklandık. Yani melekler aleminden, esma aleminden değil bizim kaynağımız. Sıfat aleminden ve onun üstünde zat aleminden kaynaklanıyoruz. İşte onun için bizim istememiz gerekli olan yer sıfat alemi en azından. Yani hakikati Muhammedi kaynağında. Yani Sıla-i Rahim. Orayı arzu etmemiz gerekir. Arzu etmemiz derken öldükten sonra oraya varacağız, gideceğiz değil. Daha bu dünyadayken bu işleri eğer halledemezsek sonra zaten olacak bir şey yok. Bugün ne olursa olur, yarın hiçbir şey olmaz. Varlıklar hep o atlarla var. O atları tesbih edip dururlar. Şimdi, çiçeğe bakarız, kırmızı deriz, gül deriz, yeşil deriz, bilmem karanfil deriz, bir sürü varlıklar vardır ve bunların birer isimleri vardır. Hep o atlarla devamlı olarak biz onlara aynı adı söylemek suretiyle ismi onlara perde etmiş oluruz. Perdeliler arasında isim en büyük perdedir. Yani perdeli yaşayan varlıkların arasında, isim perdesi en büyük perdedir. İsim perdesi aradan kalktığı zaman, gerçek varlık, varlık olarak, gerçek varlık olarak ortada kalır. İşte biz hayatımızı bu şekilde sürdürürsek, isim perdelerine takılı olarak hayatımızı sürdürürsek, onların gerçeklerini idrak etmemiz mümkün olmaz ismin zorunuyla meydana gelmiştir ama ismin kendisi değildir. Şimdi burada bir başka şeyi ortaya geçiriyor. O atları tesbih edip dururlar. Şimdi biz zannederiz ki su akar, şalır şalır şalır böyle hay hay hay hay hay. Hayat verir, zikrini yapar diye. Motor çalışır, gırp gırp gırp diye bir zikr yapar zannederiz bunu ya bak zikir yapıyor deriz, kendi haline göre zikrini ortaya koyuyor deriz. Bu bir yönüyle doğrudur, geçerlidir. Ancak bu avam düzeyinde bilinen bir oluştur. Yani en basit düşüncede olan kimselerin anladığı bir şeydir. Mesela kalbimiz çalışıyor, tık tık tık. biz sussak da kalbimiz zikre zikrediyor deriz. Biz konuşmasak da, Ulusak da nefes alıyoruz deriz. Bir nefes aldık, bir hu dedik. Bir hak dedik, hu hak dedik. Ha, zikrediyoruz deriz. Halbuki gerçekte bu anlaşıldığı manada bu zikir değildir. Yani bahsedilen tesbih, burada bak tesbih diyor. O atları tesbih edip dururlar. Bir varlığın tesbihi, ne için meydana getirilmiş ise onu ortaya koyması onun tesbihidir. Ağzından, nisanıyla söylediği tesbih onun tesbihi değildir. Aynı zamanda onun ibadetidir de. Tesbih demek ibadet evet. demek zaten, gerçek ibadet demek. Bir varlık ne için meydana gelmişse oradaki görünmesi onun tesbihidir işte. burası? <gülüyor> Bu ayette ilgilidir evet. işte. Bütün alemde her şey hakkı tesbih tesbih etmektedir. Ancak siz onların tesbihini idrak edemezsiniz de Biz de düşünürdünüz acaba hangi insanla tesbih ediyor diye düşünürdünüz. Perdelilik üstümüzde olması dolayısıyla şartlanmamız neticesinde ağızlarından bir şey söylüyor. Karkı, kalk kalk kalk kalk diyor tesbih ediyor deriz. Leylek tak, tak tak tak tak diyor da, ha ha ha ha, yuymuş gibi sen biliriz. Halbuki, bu avamın anladığı yönde bir tesbihtir. Karganın, şimdi nerden, bir misal Filin, filli küviyeti, onun tesbihidir işte. Kumrunun, kumrunun küviyeti onun tesbihidir güvercinin, güvercin hürriyetinde meydana gelmesi onun tesbihi ve ibadetidir. İşte onun için alemde ne varlık varsa hepsi kendini tespih etmekte ve de ibadetini yapmaktadır. Ama bize göre oradaki işler olabilir. O bize göredir. Bizim zannımıza göredir. İşte buraya gelmişken şunu belirtelim. İbadet iki türlü oluyor yani. Biri ibadeti i Fıtri Biri de ibadeti Fiziki Yani zaruri ibadeti i Fıtri denmesi işte varlıkların kendi varlıklarının sebebi, hirikati neyse onun meydana getirmeleri dolayısıyla Üç var ortaya koyuyor.